Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu selamu ala Resuline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecba'in. Geçen dersimizde Cenab-ı Allah'ın kudretini, kainattaki ayetlerini söz konusu eden buyruklar arasında insanların en azından Nuh Aleyhisselam zamanından itibaren tanıya geldikleri su gibi bir yumuşak zeminde bir cismin üzerinde gemi gibi sert ve büyük cisimlerin büyük cüsseli bu varlıkların veya sanat eserlerinin diyelim insanların sanatı ile ortaya koydukları eserlerin deniz üzerindeki hareketlerinin dikkat çekici olduklarına Cenab-ı Allah göndermede bulunuyor ve diyor ki Allah-u Teala'nın ayetlerinden birisi de burada ayetlerinden birisi Türkçeden de anlaşıldığı gibi hepsi değil Allah'ın sayamayacağımız kadar ayetler var ve Kur'an-ı Kerim bize bu gibi hususlarda bunlardan örnekler veriyor. Bir örnek dağlar gibi kele alem, dağlar alemin çoğulu dağlar gibi denizde akıp gidenler yani gemiler de Allah'ın varlığının birliğinin ayetlerindendir. Eğer Allah dilese Yüz kilir rih. rüzgarı hareketsizleştirir. Rüzgar hareket etmez. Burada rüzgar bizim ifade ise dünyanın çevresini saran atmosfer de dahildir buna. Onda hareketsizlik olur. O hareketsizlik olursa gemiler ona rağmen hareket edemez. Fe yazhulelne ala zahri. O zaman o gemiler o denizin üzerinde kala kalırlar, hareketsiz kalırlar. İnne fi zalike le ayatin li kulli sabarin Şüphesiz bunlarda çokça şükret, çokça sabreden ve çokça şükreden kimseler için ayetler vardır. Burada belki geçen hafta dikkatimizi çekmemişti. Bugün çekelim. Gemiler Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Ama Cenab-ı Allah gemi ayetinde birçok ayet var diyor. Şüphesiz bunda inne fi zalika la ayatin li kulli sabarin şekur. Çokça sabreden, çokça şükreden herkes için Bunda büyük ayetler, çok ayetler daha doğrusu, çok sayıda ayetler vardır. Gerçekten de bir geminin, bir geminin deniz üzerinde yapılmasında ve deniz üzerinde seyri sefer etmesinde birçok ayetler vardır. Suyun kaldırma kanunundan tutunuz. Ki genelde çok özlü bir şekilde arşimet kanunları olarak izah edilir. Suyun kaldırma kanunundan daha doğrusu dile getirir. Suyun kaldırma kanunundan tutunuz rüzgarların gemilerin hareket etmesinde şehirde kadar ve bizim işimizi görmemize kadar. Bu kadar kıta, bu kadar mesafe, bu kadar şey hele günümüzde bir gemi bir şekilde yan döndü Süveyş kanalında değil mi? Bir hafta bütün dünya onunla dertlendi. Bu kadar bir çok maslahatı olan bir hadise. Gemi, su ve gemilerdeki şeyler. Ve insanların burada bu ilahi nimetlere, bu büyük nimetlere şükretmeleri gerektiğine Cenab-ı Allah yine ayetin sonunda dikkat çekiyor. Cenab-ı Allah bir önceki yani 33. ayet-i kerimede dilerse rüzgarı durdurur. Onlar da suyun üzerinde kala kalırlar. Burada diyor ki ev yubikhunne yahut da az öncekinin tam tersi rüzgar hareketsiz ya hareket etmezse gemiler de hareket etmez. Bu sefer dilerse Rüzgârları öyle şiddetli estirir ki bu sefer o gemileri suyun dibine batırır. Bime kese bu kazandıkları sebebiyle. Yani Cenab-ı Allah biz insanların onun istediği dine şeriate uygun olarak yaşamamamız halinde ve bunun cezasını dünyada verecek olsaydı, verecek olsaydı, bu dünyanın düzeni denizde yüzen gemilerden başlayarak bozulması gerekiyordu. Ama Cenab-ı Allah lütfediyor, lütfediyor. Beşeriyetin dünya hayatında işlediği günahların cezasını dünyada vermiyor. Çünkü dünyada vermek isteseydi, verseydi daha doğrusu bir başka ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. es billah ve lev yu'ahizullahu en-nase bima kasabu ma taraka ala zahrha min dabba. Şayet Allah insanları kazandıkları yüzünden yani işledikleri günahları yüzünden sorgulamış olsaydı, sorumlu tutmuş olsaydı yeryüzünde yeryüzünde Canlı namına bir şey bırakmaz. Yani bizi imha etmesi, beşeriyeti imha etmesi işledikleri günahlarına göre az bile gelirdi. Onların zararları o kadar büyük olurdu ki diğer canlı hayvanlar bile bundan muzdarip olurlardı. Bu halde Cenab-ı Allah diyor ki: "Yalttak kazandıkları yüzünden gemileri dahi yerin bir dibine geçirir." Fırtınalar araştır, gemiler batar denizin dibine batar ve affuun kesir. Bununla birlikte Allah birçok vebali, günahı ne yapar? Affeder. Bunları dikkate almaz ve böylelikle Allah gemileri batırmak suretiyle en azından gemiden gemilerde seyahat edenleri helak etmez. Ve ya'lemellezine yucadeluna fi ayatina Ma min Ve ayetlerimiz hakkında tartışanlar şunu bilirlerdi ki kendileri için Allah'tan bir kurtuluş yok. Allah'tan kurtulamayacaklarını ayetlerimiz hakkında tartışanlar da böylelikle ayetlerimiz hakkında tartışanlar da böylelikle kendileri için bir kurtuluş olmadığını. Bilir ve öğrenirlerdi, Allahlardı o zaman. Peki Cenab-ı Allah niye böyle yapmıyor? O zaman iman ifade ise ne olurdu? Izdırari olurdu. Izdırari iman, zorunlu iman ederlerdi. Yani iman etmekten başka çaresi kalmadığı zaman yapılan imana ızdırari iman denilir ve ızdırari imanın faydası yoktur. Firavun'un boğulacakken İsrail iman ettiği Allah'tan başka bir ilah olmadığına ben de iman ettim. Dedi ama ne cevap aldı? El ane vakad kunte kafirin. Şimdi mi sen imana geliyorsun? İmanlığı şimdi mi hatırlıyorsun? Halbuki bu zamana kadar kafirlerden idin? Onun için insanın imanının makbul olabilmesi için bir kök kafirin veya günahlardan tövbe etmek isteyen tövbesini kabul edilebilmesi için ızdırari hale düşmemesi yani artık benim dünyaya dönüşüm yok. İşte bunlar son nefeslerimizdir. Bari mümin olarak gideyim, iman edeyim. Hali de iman hiçbir şekilde geçerli değildir. Çünkü çaresizliğin imanıdır bu. Başka çaresi yok. İman etmekten başka çaresi kalmadı. Ee, i̇şte Cenab-ı Allah niçin? için? Allah'ın ayetleri hakkında münakaşa eden, tartışan, itiraz edenlerin artık bizim kurtuluşumuz kalmadı aşamasına gelmelerini istemiyor veya getirmiyor imtihan sırrının ortadan kalkmaması için. Çünkü Cenab-ı Allah'ın bizi bu dünyaya getirmesi, yaratmasının bir gayesi vardır. Niçin? Ellezî halakal meuta vel hayata liyebluwakum eyyukum ahsenu O Allah ki hayatı ve ölümü ölümü ve hayatı ayet kelimenin nazmına göre sırasına göre tercüme edelim ölümü ve hayatı hanginizin ameli daha güzel olacak diye sizi sınamak için yarattı. Bu dünyada ölüm ve hayat bizi sınamak için yaratıldığı için, yaratıldığı için, bizi de onun için yarattığı için Cenab-ı Allah bizi zorunlu olarak imana mecbur etmiyor. İman, itaat ve küfür aynı zamanda ihtiyar ile tercih ile yapıldığı zaman Allah tarafından değerlendirilir. İrademizle, isteğimizle, kendi tercihimizle iman ettiğimiz zaman imanın bize faydası vardır. Aynı şekilde Ammar bin Yasir ve Emsali örneklerde olduğu gibi işkence zulüm ve baskı karşısında Kalbin iman ile mutmain olduğu halde bir kişi kafir olacak olursa o da ızdırari küfürdür. Mecburiyetten kafir oluyor yani. Elfazı küfür söylüyor veya küfrü gerektiren hareketler yapıyor. Onun için İslam dininde nasıl ki mecbur kalma neticesinde imanın kıymeti yoksa mecburiyet karşısında... Zahiren küfrü gerektiren hallerin de insanı etkileyen bir durumu olmaz mecburiyet karşısında. Burada insanın irade hürriyetinin, tercih hürriyetinin İslam noktayı nazarından ne kadar kıymetli, ne kadar değerli, ne kadar vazgeçilmez olduğunu gösteriyor. Cenab-ı Allah bize biz insanlara bu irade hürriyetini o kadar sınırsız taşımış ki tanımış ki sen bu hürriyetini arzu ettiğin takdirde sonuçları herkese herkes kendi itteceğin sonuçlarına katlanmak şartıyla arzu ettiğin takdirde bu irade hürriyetini beni inkar için dahi kullanabilirsin diyor. Bu dünya hayatında bu serbestlik var. Şimdi birileri kalkıyor, yok efendim ben söyleyeyim şunlar tartışılmazdır. Ya Allah'ın, Allah'a iman bile inkar mevzubahis olur yorken, İslam noktayı nazarından. Kim ne hakla, şunlar tartışılamaz, bunlar tartışılamaz diyor. Veya reddedilemez diyor. Bakın hakaret yok dinimizde. Kimse dolayısıyla benim dinime hakaret ettiği için ben başımı kaldırırsam veya sesimi yükseltirsen sen fikir özgürlüğüne karşı mısın demiyor diyemez. Cenab-ı Allah kafirlerin putlarına dahi sövülmemesini emrediyor, tavsiye ediyor aslında. Dolayısıyla sövmek, tahkir etmek, tezif etmek, mevzu bahis olmamak şartıyla ilmi bir zemin içerisinde tartışmaya eyvallah. Fakat seviyesizce, edepsizce sövmeye, küfretmeye, alay etmeye İslam noktayı nazarından haysiyetsizlik diye bakılır. Biz buna haysiyetsizlik deriz. Senin koyduğun veya tartışılmaz dediğin şeylere tartışılmaz diyeceksin. Müslüman olarak benim değerlerimi tartışmaya kalkışacaksın veya tezif etmeye kalkışacaksın. Yok öyle bir standartlık. İslam bunu kabul etmiyor, reddediyor ve hatta insanın da bunu kabul etmek durumundadır. Kabul etmesi icap ediyor. 36. ayet-i kerime diyor ki Estağidu Billah o halde diyor ey insanlar aklınızı başınıza alın diyor. Fema utitum min şeyin femeta'ul hayati dünya. Siz diyor, biraz ayet kelime kerime ifade ederse açarak meali vermiş olacağız. Size diyor her ne imkan verilirse verilsin bu ayet-i Şimdi açıklamamızı, eğer onu benim emrettiğim şekilde inanmak ve yaşamak için kullanmazsanız, bizim açtığımız parantez bitiyor, Dünya. O ancak dünya hayatının faydasından ibarettir. Yani dünya hayatında bir yararlanma unsuru kalır. Ahirette bunun faydasını göremezsiniz. Aa. O halde hayat hayat mümin için de kafir için de ifade yerindeyse iki tarafı keskin bir bıçaktır. Ben mümin olarak o hayatı algılarsam ve o hayat süresi içerisinde bana verilenleri bir mümin olarak değerlendirirsem, dünya hayatında ben ondan beni ahirette mutlu edecek şekilde faydalanmanın yollarını ararım. Çünkü benim sahip olduğum inanç, kabul ettiğim değerler, inandığım şeriat, Allah'ın bana dünya hayatında vermiş olduğu imkanları, onun razı olacağı, kabullenebileceği ve bana gösterdiği istikamette kullanmam icap ediyor. O zaman ben dünya hayatında bundan yararlandı. Ahirette de bu kendilerinden yararlandığım dünyalıklar, benim ahiretimin mutluluğu için bir sebep veya bir vesile olacaklardır. Yok... Allah'ın bana bu dünyada vermiş olduğu bu imkanı nefes almaktan tutunuz. Arzu ettiğimiz helal olması şartıyla Müslüman için diyoruz tabi bunu. Arzu ettiğimiz her şeyin gerçekleştiği bir dünyada olarak da farz edelim. Her bir şey dahil eğer ben bunları Allah'ın emrettiği şekilde elde etmez, emrettiği şekilde bunları kullanmaz yararlanmaz ve değerlendirmezsem bunlardan sadece dünya hayatında faydalanabileceğim kadar faydalanırım ve ahirette ben bu dünyadan o imkanlardan bir şey taşımamış olurum. Aksine bunları yanlış kullanmanın da vebaliyle karşı karşıya kalırım. Yani kafir dünyada sahip olduğu imkanlardan istifade edebildiği kadar edecek ve bu yanında kar kalacak değildir. Ayet-i böyle anlıyorsak yanlış anlıyoruz. فَمَا أُوْتِتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَعُ hayatid الدُّنْيَا Sadece dünya hayatında sizin kanaatinize göre bir yararlanmadır. Ama ahirette o size vebal olarak dönecektir. Bunun manası bu. Tıpkı mümin dünya hayatında bu imkanlardan yararlandığı zaman imanın belirlediği ölçüler çerçevesinde ahirette onun için sevap olacağı gibi, sevap sebebi olacağı gibi. O böyledir. İki insan düşünün. Bir mümin düşünün. Gündüzün nafakası için, helalinden kazanmak için çalışmış, çabalamış, uğramış. Uğraşmış. Vakti gelince namazını kılmış. Sadaka vermesi gerekiyorsa vermiş. Şuna iyilik yapması gerekiyorsa yapmış. Yapabildikleri kadar yapmış. Akşam oldu ve uyudu yorgunluktan. Yarın bir daha kaldığım yerden hayatımı yaşamaya Allah rızası için devam edeceğim. Niyetiyle uyuduğu. Bu insanın uykusu da dünya hayatının metaıdır. Ve Allah'ın izniyle ahirette dahi bu uykusunun faydasını görecektir. Dünya hayatında sadece bedeni dinlenmekle kalmış olmayacak. Fakat bir de buna karşılık bir kafirin bu dünya hayatında aynı şekilde o da çalışıp çabalamış olsun, uğraşmış olsun bilmem ne olsun. Ama Helal harama dikkat etmez. Onun öyle bir meselesi yok. Ben, millet beni adam gibi bir tüccar bilsin ama helal haram beni ilgilendirmiyor falan. Ne şekilde kazanırsa kazansın onun için önemli değil. Önemli olan onun için he, eğer kazanmak için dürüst olmak icap ediyorsa dürüst de olur. Ama Allah için değil. Kazanmak için. Dünya hayatından yararlanmak için. Efendim yemek yer, az yer. Veya normal yer veya zararlı olmayanı yememeye çalışır. Niçin? Dünya hayatından istifade etmek için, sağlığı için. Ama mümin aynı şeyi yapsa, Rabbim bana bu bedeni emanet vermiştir. Ve ben bu bedene zarar verecek haram şeyler başta olmak üzere zarar verecek hiçbir şeyi bu bedene sokmamakla, bu bedene ithal etmemekle yükümlüyüm ve onun hassasiyeti içerisinde yaşıyorum diyecektir. Bunlar arasında çok büyük bir fark var. Ve ikisi de yorulur, ikisi de akşam olunca uyurlar. Birisi, evvelime söyleyeyim, ya adam olan iki tek almadan uyumaz, zihniyetiyle yatar uyur. Öbürü de der ki, Allah'a hamd ederek, Ya Rabbi bana bugün lütfettiğin kadar rızık lütfettin, lütfettiğin kadar salih ameller işlenmeye çalıştım. Bana nasip ettiğim bu iyi ameller için sana şükürler olsun. Yanlışlarım, eksiklerim için de senden mağfiret dilerim, tövbe dilerim, Beni affetmeni dilerim. Diyerek, Peygamber ve vesselamın da bize emrettiği şekilde nefsimi bu uyku halinde sana ısmarlıyorum, sana emanet ediyorum. Eğer Nefsimi bana geri vermeyecek olursam, öldürecek olursan yani ölecek olursam bu ölüm halinde ne olur canımı iman üzere al. Eğer bir daha geri vereceksen verdiğim zaman da senin için hayırlı bir hayata devam etmek için ver der. Öbürü için öyle bir şey yok. Ölümü bile belki hatırlamaz. Ama biz Müslüman olarak dünya hayatını ahiret için yaşadığımız için bizim için ölü bu. Hatırlamanın sıkıntı veren bir hali yok. Sadece şunu söylemek istiyorum. Dünya hayatı ve dünya hayatından yararlanılacak şeyler mümin için ayrı bir anlam ifade eder. Kafir için ayrı bir anlam ifade eder. Eşkanın gerçek değeri anlamı manası da ancak imani değer ve ölçülerle şekillendirildiği zaman ve onlara göre, yani o esaslara göre, o ilkelere göre eşya ile bir münasebet kurulduğu zaman bir kıymeti olur, Allah nezdinde bir değeri olur. Onun için zaten hemen ayetin geri kalan yarısı bunu anlatıyor. Diyor ki estağilu billah وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُ وَأَبْقَى لِلَّذ۪ينَ آمَلُوا ala رَبِّهِمْ يَتَوَكَّرُونَ Allah'ın nezdinde bulunanlar ise iman edenler ve yalnız Rablerine tevekkül edenler, yalnız O'na güvenip dayananlar için daha hayırlıdır ve daha kalıcıdır. Allah'ın nezdindekiler, yanındakiler daha hayırlıdır, daha kalıcıdır. Yani dolayısıyla burada birbirinden ayet-i kerimenin yarısı bir şeyden bahsediyor. Öbür yarısı bir şeyden bahsediyor değil. Az önce bahsettiğim hususları birlikte mütalaa ederseniz ayet-i kerime bize bakın ilk yarısı ilk anda sadece dünya hayatını düşünen ahireti düşünmeyen kafirleri daha çok anımsatıyor. Ama biz imanımızla ahireti de ahirete de iman ettiğimiz için bu şekilde hareket edenlerin ahiretteki akıbetini biliyoruz cenab Allah ayetin ikinci kısmında iman edenler için Allah nezdinde olanların daha hayırlı ve, da, ve Rablerine daha hayırlı ve kalıcı ve Rablerine tevekkül edenler kimseler için de bunun daha hayırlı olduğunu belirttikten sonra anlıyoruz ki ha dünya hayatında verilmiş olan imkanları biz Allah'ın emrettiği şekilde kullanırsak bizim için ahiret dünya hayatından daha hayırlı ve daha kalıcı olur. Kafirlere de yani hayatı dünya hayatından ibaret görenlere de bir mesaj daha var. Siz hayatı dünya hayatından ibaret görmekle yanlış görüyorsunuz kısır görüşlülüğünüzü ortaya koyuyorsunuz. Hakikati bütün boyutlarıyla göremediğinizi göstermiş oluyorsunuz. Onu ortaya koymuş oluyorsunuz. O halde biliniz ki Ahiret hayatı veya Allah'ın nezdindeki mükafatlar iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler için daha hayırlı ve daha kalıcıdırlar. Bu ayet-i kerimeden alınması gereken hissenin ne olduğu herkesin malumu. Herkes bunu kolaylıkla anlıyor. Mümin ahiret eksenli dünya hayatını yaşadığı zaman Allah'ın izniyle ebedi mükafatına nail olmanın yollarını veya imkanını yakalamış oluruz. Ve dolayısıyla mümin hayatının her aşamasında benim şu anda yapıp ettiklerim ahirette benim karşıma nasıl çıkarcsı çıkacak? Ben ben nasıl çıkmasını istiyorum? Gibi Önemli hayati soruları sorarak amel eder. Ama materyalizmin egemen olduğu, maddi değerlerin ön plana çıktığı, buhrevi hayatın maalesef hatırlanmaz kadar hatırdan çıkarıldığı Müslümanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Oysa Ahireti unutarak dünya hayatını yaşamak Müslüman'ın hayatını yaşamalı. Müslüman, İslam'a inandığını söyleyen, bunu ortaya koyan insanın dediğim gibi ne yapacağını düşünmeye başladığı andan itibaren yapacağı işleri, amelleri, eylemleri kararlaştırmadan önce bile ben bu ameli yaparsam hangi vasıflarda olursa ahirette karşıma vebal olarak çıkacak. Hangi evsafta olursa karşıma mükafat olarak çıkacak. ile hareket etmek lazım. Bir de kim? Bir hadisi şerifte. Bakın İslam'ın ve Resulullah'ın getirdiği ölçülerle biz düşüncemizi eşya ve olaylara bakışımızı, hayatı değerlendirişimizi şekillendirmek zorundayız. Bu hadis bu konuda ciddi bir prensiptir. Okuyacağımız hadis diyor ki: Elke keyyisu men dana nefsuhu ve lima hayat felsefesi bu. Müslümanın hayat felsefesidir bu mübarek hadis-i şerif. Hayata bakış açımız bu. Ve hayattaki eylemlerimizin esası ve anlamı bu hadis. Ayrıca de el akıllı. Akıllı kimse. Men dâne nefsehû, Kendisini inceden inceye hesaba çekendir. Bu birinci özellik. Kendisini inceden inceye hesaba çeken ve... Ve ölümden sonrası için amel eden kişidir. Amel eden kişidir. Resulullah'ın bizzat söylediği bir lafız olmasa dahi böyle bazı değerlendirmeler de olabilir. Ama hadis-i şerif, tamamıyla Kur'an-ı Kerim'in ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğretmiş olduğu sünnet-i seniyenin, sünnete göre, Kur'an'a göre yaşamanın ilkesidir. Akıllı kişi, kendi nefsini hesaba çeker ve ölümden sonrası için ne yapar? Amel eder. Ölümden sonrası için amel etmek, Demek, dünya hayatını terk etmek demek değildir. Aksine, dünya hayatını Cenab-ı Allah'ın istediği gibi düzenlemek demektir. Dinin kendisine bakınız. İslam şeriatının ahkamının tamamına bakalım. İman esasları ile alakalı hükümler bir tarafa, Günlük hayatımızla ilgili şer'i hükümler bir tarafı. Hangisi daha çok? Bir akaid metni, diyelim ki Tahaviyyin'in veya İmam nesefinin ve benzeri başka metinlerin iki sayfadır. 3 sayfadır. Yine metinden bahsediyorum. Şerhlerden ve geniş açıklamalı kitaplardan bahsetmiyorum. Bir fıkıh kitabının metni ne yandan bakarsanız bakınız 40-50 sayfadır. Yani en az akaib metninin 20-25 katıdır. Peki din nedir? Kısaca iman ve şeriattır yani. Akide ve şeriattır. Akidenin miktarı bu. Şeriatın miktarı bu iken İslam da sana ahireti dikkate alarak yaşa diyorsa dünyayı terk et mi demek istiyor? O zaman bu kadar hüküm niye? Bu şeriat hükümleri niçin? Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi insanların hayatında baş, insanlık başladığından bu yana belki kıyamete kadar devam edecek olan bir işlem ile alakalıdır. Borçlanma işlemi. Böyle bir işlemi Kur'an-ı Kerim bir ayet-i kerime, kuran Kerim'in en uzun ayeti. 15 satır. 15 satır. Ortalama her satırda genelde hattatlar Kur'an'da mushafta ortalama 7 kelimeden hesap edin. Aşağı yukarı 110 kelimeye yakın 100, 100 kelimeden daha fazla yani. Yüz kelimeden daha fazla Kur'an-ı Kerim borç ile alakalı ahkamı, hükümleri, yasaları yurttaya koymuş. O halde böyle bir dinin ahiret için yaşa derken dünyayı terk et anlamını çıkarmak kadar şeriatten gafil olmak düşünülemez. Aksine İslam ahirete göre yaşa derken dünya hayatına ahiret inancının nizam vereceğini ahiretin gölgesiyle dünya hayatının ancak güzel mükemmel ve mutlu olarak yaşanabileceğini Allah ona dikkatimizi çekmek istiyor devam ediyor ayet-i kerime dünya hayatında nasıl davranacağız estağfirullah ve bu yectenibune keba ilel ismi vel fevahişe ve izâ mâ gadibuhum yaghfirun. Onlar ömüminlerdir ki, öyle müminlerdir ki, büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendikleri zaman da bağışlarlar. İslam gerçekten insanlar arası ilişkileri ve özellikle de müminlerin kendi aralarındaki ilişkilerini müsamahakarlık veya hoşgörü esasına göre yürütmelerini tavsiye eder. Kızabilirsin. Cenab-ı Allah bakınız bizi bir melek olarak tasvir etmiyor. <gülüyor> Ama kızdıkları zaman öfkelerine hakim olurlar diyor. Öfkelerini yutarlar. Öfkelerinin gereği icraatı yapmazlar. Öfkelerini kontrol ederler. Öfkelerini kontrol ederler. Akıllarını hikmetli davranmayı, hikmetli düşünmeyi öfkelerine hakim kılarlar. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki öfke şeytandandır diyor. Şeytan ateşten yaratılmıştır diyor. Ateşi söndüren abdesttir diyor, sudur diyor. Dolayısıyla biriniz öfkelenecek olursa bil ki şeytandan bir hal ile hallenmiş. Şeytanın etkisiyle o hale sunuyor. Ateşi söndüren su olduğu gibi derhal diyor kalsın, abdest kalsın. O zaman aklı başına gelir ve öfkelenmesine sebep olan o hali çok adaletli, dengeli, doğru ve olması gereken bir şekilde değerlendirir. Ve belki Öfkeli halinde intikam almak, zarar vermek, ortalığı söyleyen, perperişan etmek gibi bir hale gidecekken bu sefer öfkelendiği kişiyi affedecek hale gelecektir. İşte bu bir terbiyenin neticesidir. Ve İslam bize öfkemize yenilmeme hususunda kendimizi ve birbirimizi eğitmemizi emrediyor. Çok dikkat çekici değil midir? Geliyor bir sahabi, ya Resulallah ben öyle çok uzun boylu meseleleri anlayamam diyor. Sen bana bir öğüt ver ve ondan sonra ben sana o öğüte dair senden başka kimse, kimseye de bir şey sormak ihtiyacını hissetmiyorum. diyor. Bana tavsiye et, İslam'da güzel bir tavsiye ver, özlü bir tavsiyede bulun diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam, tek kelimeyle la taghdab dir. Kızma diyor. Bazı şarihler efendim Peygamber aleyhissalatu vesselam o kimsenin çok öfkelenmeye müsait birisini birisi olduğunu anladığı için ona bu öğüdü vermiştir. Diyelim ki öyledir. Fakat kızmayan kim var? İnsan olup da kızmamak mümkün mü? Kızmak insan olmamızın bir gereğidir. Fakat kızgınlığımıza hakim olmak faziletimizin ilahi ve nebevi emirlere riayet etmemizin bir göstergesidir. Ve dolayısıyla kendimizi ciddi bir şekilde gözler gözlerkesidir. Bir başka hadiste diyor ki neyse şedid-i bir sura diyor. Güçlü kuvvetli önüne gelenin sırtını güreşte yerine getiren değildir diyor. Aksine asıl güçlü kuvvetli öfkelendiği zaman öfkesini yenebilendir. Kur'an-ı Kerim'in ve İslam'ın aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in gerçekten kelimelere, kavramlara İslam noktayı nazarından getirdiği yorum bir Müslüman kardeşiniz olarak beni hayran bırakan İslam'ın en büyük özellikleri arasındadır. Burada mesela insanların örfünde nedir? Güçlü, kuvvetli işte önüne geleni bakavt eden, önüne geleni yerlere saran, sırtını yediren, tuş yapan kimse kimsedir. Budur. Bizim örfümüz de bu. Beni anlıyoruz. Peygamber onlar önemli değildir diyor. O güç gösterisidir. Güçlü olmak değildir diyor. Çünkü ve geçici bir güçlülüktür. Beş, on kişiyi yenersin, on birinci kişi seni yener. 30 yaşına, 40 yaşına kadar hemen ona söyleyeyim minderlerde, rinklerde, şurada, buradasında daha parlak olmaz. Ondan sonra bitersin. Ama öfkeni yenebilen bir kişi olduğun zaman bunun yaşı olmaz. Ömür billah sen en güçlü kişi olarak kalma imkanına sahipsin. Gücünü devam ettirebilirsin. Çünkü seni kızmaya, kızgınlığa iten o alevini sen bastırabiliyorsun, aşağıya indirebiliyorsun. Söndürebiliyorsun. Bu gücü nereye kadar devam ettirebiliyorsun? Ne kadar az kızarsan veya hele hiç kızmazsan senin işlerin o kadar hikmetli, yerli yerinde ve Aklın kontrolünde, hikmetin kontrolünde, ilmin kontrolünde iş yapmış olursun. Halkımız da çok güzel söylemiş değil mi? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Keskin sirke küpüne zarardır. Onun için Ve kızacak olurlarsa kızdıkları zaman Hemen akabinde hum yağfirun. Hum yağfirun. İşte asıl müminlerin özellikleri budur. Yine müminlerin diğer özellikleri sayılıyor. Ve bu özellikler arasında bu ayet-i kerimede gelecek olan bir husus sureye başlarken üzerinde durduğumuz istişareye vurgu yapan bir ayet-i kerimeye geldik. Bu surenin 38. ayet kelimesi. Estağfirullah diyor ki: "Vellezîne istecâbû li rabbihim." Mümin her feryadın peşinden, her çağrının arkasından gidecek kadar hafif meşrep bir insan değildir. Müminin arkasından gideceği ses bellidir. Takip edeceği sancağı bellidir. Müminin önderi bellidir, komutanı bellidir. Yol haritası bellidir. Kısacası müminin şeriatı bes bellidir, açık ve seçiktir. Bu işin esası ne? Velzîne istecâbû li <Sessizlik> rabbihim. O müminler Öyle kimselerdir ki bunlar büyük günahlardan, hayasızlıklardan uzak kalırlar, öfkelendikleri zaman bağışlarlar ve Rab'lerinin davetini, çağrısını kabul ederler. <gülüyor> Alemlerin Rabbine Cenab Allah'ın vahdaniyetine iman etmek diğer iman esasları arasında neyse <gülüyor> ibadet ve ameli hayatımızda da <gülüyor> namazı kılmak o kadar önemlidir. <gülüyor> ve aqamussaleh. Ve Allah namazı dosdoğru kılarlar, dimdik ayakta duru tutarlar. O namazı ihmal etmezler. Hep ifade elindeyse bir ciddi bir temsil var. Kur'an-ı Kerim'in her yerinde namazdan ikametle birlikte bahsediliyor. Yani o namaz ayakta duracak arkadaş. Yerlere düşmeyecek. Namaz nasıl ayakta durur? Namaza devam etmekle namazı dinin ameli arlarının başında görmekle ve Efendimizin buyurduğu gibi namaza göz nuru, göz bebeği kadar değer vermekle namaz dimdik ayakta durur. Kendimiz için, çevremizdekiler için hele hele eğitimlerinden ve İslam'ı yaşamalarından İslam'ın istediği gibi yetişmelerinden sorumlu olduğumuz kimseler için. Namaz kısacası dinin direğidir. Onun için o dinin direğini dindik ayakta tutmak icap ediyor. İkamet bir şeyi dindik ayakta tutmak demektir. Tamam meallerimiz, tercümelerimiz... Namazı dosdoğru kılmak falan diye geçiyor ama fakat ikame lafzı dosdoğru kılmakla birlikte onu dimdik ayakta tutmayı. Adeta nereden bakarsanız bakınız uzaktan yüksek direkleri nasıl görüyorsanız İslam toplumuna da dışarıdan bakan herkes bu toplumun en belirgin özelliği namaz kılmasıdır. İsmen Söylemese bile anlaması önemli. Demek ki bunların öyle bir özelliği var. Nitekim korku namazı ile ilgili ayetlerin inmesine sebep olan buyruklar ile ilgili olarak anlatılan hadis-i şerifte belirtildiği gibi Müslümanlar öğle namazını kılıyorlar. Kafirler ya keşke bu namaz esnasında biz onlara bir baskın yapsaydık diyorlar. Müslümanları iyi kötü tanıyan birisi. Diyor ki komutana merak etme diyor. Biraz sonra diyor öyle bir namaz gelecek ki onlar o namazı çoluk çocuklarından bile daha çok seviyorlar. O namaza duracakları vakit biz onlara gerektiği gibi baskın yaparız. Tabi kafirin hesabı bu. Cenab-ı Allah öğlen ile ikindi arasında korku namazı ile ilgili ayetleri indiriyor ve onlara bir korku halinde, savaş esnasında korku halinde nasıl namaz kılacaklarını öğretiyor. Ve o namaz ortadan kalkmıyor. İkamet ediliyor yine. Dimdik ayakta duruyor. Onun için İslam toplumunun hem fert hem cemaat olarak, ümmet olarak en büyük özelliği ne kadar namazı dosdoğru kılmak büyük bir özellikse Buradaki ayet-i kerime namaz akabinde zikredildikten sonra ki önemlidir ve zekat arasında. Namaz bakın iman namazı dost doğru kılmak şura ve emruhum şura beynehum ve mimme razaknehüm yunfikun ve zekat ve infak. Bu ayet-i kerimede ve emruhum şura beynehum namazı dost doğru kılarlar ikamet ederlerden sonra ve emruhum şuura beynem. Ve onlar hepsini veya ümmetin gidişatını Müslümanların önemli bir bölümünü ilgilendiren toplumsal işler, siyasal kararlar ve buna benzer kısacası ümmeti şu veya bu şekilde ilgilendiren meseleler ile ilgili olarak eğer açık bir nas varsa bir hüküm varsa bir ayet bir hadis ümmetin icbaı ve buna benzer delillerden bir hüküm varsa problem yok değilse istişare edecekler. Ümmeti ilgilendiren meseleler de başta din ile alakalı daha doğrusu teşrih yasama ile alakalı İslam hukukunda esaslara riayet edilmek suretiyle ümmetin Yetkili kimseleri o alanda görüş belirtebilecek ve karar alabilecekler. Ne yalnız karar alabilecekler ne de yalnız görüş belirtecekler. Çünkü karar alırlar, gerektiği gibi görüş sahibi olmayabilirler. Gerektiği gibi görüşleri isabetli olabilir ama kimse onların görüşlerine itibar etmez. Uygulamaya koymaz, olmaz. Onun için... İstişarenin dünyasında veya kendileriyle danışılacak kimselerde o işi bilmek ve o hususta olumlu daha doğrusu olması gereken kararı alabilme istidadında. İsabet ettirilir ettirilmez ayrı bir şey. O konuda en istidatlı kimseler ve en yetkin icraat yetkisi de aynı zamanda kimseler birlikte karar alırlarsa istişare olur. Veya istişarenin fonksiyonu o zaman ortaya çıkar. İşte böylelikle Cenab-ı Allah onlar namazı dosdoğru kıldıkları gibi bakın cümle cümle Ve o müminler öyle kimselerdir ki Rablerinin davetini çağrısını kabul ederler. Açıkladığımız şekilde namazı dosdoğru kılarlar. Dimdik ayakta tutarlar. Çünkü dinin direğidir o. Ondan sonra toplumlarının da gösterilen istikamete ümmet olarak en hayırlı ümmet vasfıyla Allah'ın yeryüzündeki hükümlerini uygulamak anlamında halife olmak vasfıyla en isabetli bir şekilde karar alabilmek ve yürürlüğe koyabilmek için de ne yaparlar? İstişare ederler. İstişare neticesinde ister ayrıca infak etmeyi gerektiren bir karar alınmış olsun, ister olmasın, o önemli değil. Ama her durumda da müminler ve mimme razaknâhum ve biz onlara verdiğimiz rızıptan ne yaparlar? İnfak ederler. Ebu istişare istişareyle alakalı rivayet ettiği bir hadis-i şerifi hatırlatalım. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yöneticileriniz en hayırlılarınız. Zenginleriniz bu ayet-i geneliyle hatta alakalı." Yöneticileriniz en hayırlılarınız, zenginleriniz en cömertleriniz olursa, işleriniz de kendi aranızda istişare ile yürütülürse, bilin ki böyle olduğunuz sürece yerin üstü sizin için yerin altından hayırlıdır. Bir daha... Yöneticileriniz en hayırlılarınız olduğu sürece. Müslüman öyle, efendim ben söyleyeyim, din ile alakası olanı olmayanı kim olursa olsun işte benim dünya menfaatim yolunda gitsin de o olsun bakamaz veya beni ilgilendirmez, o da olmaz. Yöneticileriniz en hayırlılarınız olacak, onun için uğraşacaksınız diyor. Zenginleriniz en cömertleriniz olacak. Çok zengindir, cömert değildir. O benim zenginim değildir. Çünkü Allah'ın istediği gibi servetini kullanmıyor. Cömertlik etmiyor. Oysa Cenab-ı Allah ne diyor başka yerde? وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ sahili ve mahrum ve onların mallarında bilinen bir hak vardır kime dilenene ve yoksulluk çekeme bu zenginlerimiz cömertlerimiz olacak İnsanlar insanlar görüyoruz ah şu imkanım olsa da şunu yapsam, şunu etsem, bunu etsem, fakirleri doyursam, öğrenciler okutsam, İslam'ın menfaatine olacak işler yapsam, şunu harcasam, bunu harcasam. Güzel. Bakarsın Allahü Teala bu kişinin gerçekten sınamak ister ve sınar. İmkanı arttıkça bakıyorsun geri adımları biraz daha geriler. Yerler. Bir zamanlar yani bizzat gördüğüm bir örnek. Bir zamanlar asgari ücretin azlığından Müslüman olarak şikayet eden insanları kendileri bir şekilde birkaç kişilik hem de öyle o kadar çok da değil. Birkaç kişilik müessese çalıştırarak işveren durumuna geçtikleri vakit ya asgari ücretin maliyeti çok yüksek diyenleri gördüm. E Kimse çalıştırmıyorken sen de e ben hemen söyleyeyim asgari ücret niye azdır diye yakınıyordun belki de. Yakınıyordu hatta. Bildiğim bir örneklerden birkaç tanesinden bir örnek. Ücret, asgari ücret ya asgari ücret artık bize çok mal oluyor, çok yükseğe mal oluyor. Fiyatları da yükseltecek falan filan. Aa. O zaman bunu unutmayacağız. Yöneticileriniz en hayırlılarınız, zenginleriniz en cömertliğiniz ve işleriniz kendi aranızda istişare ile olursa. İstişarenin çok büyük bir anlamı var. Günümüz diliyle anlatacak olursak istişare aslında kendileriyle istişare edilenlerin akıl ve tecrübe toplumu, toplamıdır. Dolayısıyla istişare çok kıymetli ve büyük bir servettir. İşleriniz kendi aranızda istişareyle olursa o zaman bilin ki yerin üstünde yaşamak sizin için yerin altında olmaktan daha hayırlıdır ama bunun tam aksi ve eğer kana umaraukum şılarakum yöneticileriniz en kötüleriniz ve ağınlarakum buxalaakum zenginleriniz cimrileriniz ve umurukum ila nisaikum işleriniz de işlerinizi yönetme işini de onlara verecek olursanız kadınlarınıza kadınlarınızın eline teslim edecek olursanız, O takdirde şunu bilin ki, yerin içi sizin için, yerin üstünden yani yerin altı, yerin üstünden daha hayırlı olacaktır. O halde, bu hadis-i şeriften olsun, ayet-i kerimeden olsun ve benzeri bütün dini naslardan, Kur'an ve sünnet naslarından olsun hepsi için. Mümin birebir nasların muhatabını evvela, muhatabının evvela kendisi olduğunu bilecek ve ona göre o nasları dikkate alacak. O nasların kendisiyle alakalı olan neysi varsa onları hayata geçirmenin yollarını, çarelerini, imkanlarını arayarak onları o konuda üzerine düşenleri yerine getirmeye gayret edecek gösterecektir. Ve sure devam ediyor. Ayet-i de devam ediyor. Bir ayet-i kerime daha okuyalım ki müminlerin kimlerin yanında yer alacaklarını bilmeleri açısından emniyetlidir. Ve zelzine izâ <Sessizlik> asâbehümül ve müminler o kimselerdir ki kendilerine karşı haksızlık yapıldığı zaman birbirlerine yardımcı olurlar. Niçin? Çünkü müminler birbirlerinin velileridir. Mümin haksızlığa uğradığı takdirde ve yardım etmek imkanı varsa Müslüman kardeşini yardımsız bırakamaz. Önümüzdeki ders ki Ramazan'dan sonra başlayacağız inşallah ilan edilir, bildirilir. Bu ayet-i kerimeden yani Şura suresinin 39. ayet-i kerimesinden kaldığımız yerden yani devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Allah'tan bu vesileyle veya başka vesilelerle bir şekilde kulağımıza, gelen, diyen ilahi buyruklarını kalbimize ve hayatımıza da taşımayı mümkün olduğunca yeryüzünde yürüyen birer Kur'an-ı Kerim örneğine yaklaşmayı ve adeta görüldüğümüz zaman İslam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet ise seniyyesi Kur'an ayetleri ashab-ı kiram ve onları güzel bir şekilde izleyen salih insanların hatıra geldiği insanlardan müminlerden eylesin. Ve bu müminlerin bu kardeşlerimizin sayısını azim ve kararlılığını kalitesini her bakımdan daima artırsın diye niyaz ederiz. Cenab-ı Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun idrak edecek olduğumuz bu mübarek Ramazan ayını da en hayırlı bir şekilde idrak etmeyi ümmet için, ümmetin içinde bulunduğu her türlü dalalet ve sıkıntılı hallerden kurtulmaları için bir vesile olmasını, Cenab-ı Allah'ın bu Ramazan ayını bu işlere vesile kılmasını, ümmetin, Müslümanların, insanların şu anda İçinde bulundukları bir salgın ki bunlar Allah'ın bir ordusudur, ordularından bir ordu. Bu ordunun da üzerimizdeki bu ağır, yoğun etkisini kaldırarak onun sebep olduğu halleri tamamıyla hayırlara tebdil buyurmasını bütün kalbimizle niyaz ederiz. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.